Ey örtüye bürünen, İnziva arzu eden, Ayağa kalk, Ve insanları uyar, Rabbinin büyüklüğünü an, Elbiseni tertemiz tut, Maddi manevi kirlerden arın, Pis ve murdar olan her şeyden kaçın, Verdiğini çok bularak minnet etme, Rabbinin yolunda sabret, sure üflendiği gün, Doğrusu o, çok çetin bir gün. Kâfirlere hiç kolay olmayan bir gün. Mal ve ailesiz tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkânı önüne serdiğim, o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak, hâlâ da açgözlülükle,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 Derken suratını astı, kaşlarını çattı, sonra da sırtını döndü, kibrinden kabardı, arkasına bakmadan çekip gitti. Bu, büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir, dedi. Bu, beşer sözünden başka bir şey değildir, dedi. Ben de onu sekara atacağım. Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin? O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 Belaların en müthişidir. Beşer için en büyük uyarıdır. İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için en büyük uyarıdır. Asabı yeminden hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes, Yaptığı işlerin rehini ve esiri olacaktır. Onlar mutlaka cennetlerde mücrimlerin hallerini hatırlarını soracaklar, Neydi bu cehenneme sizi sürükleyen? Onlar şöyle cevap verecekler. Biz namaz kılanlardan değildik. Fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik. Batıl sözlere dalanlarla beraber, biz de dalardık. Bu hesap gününü yalan sayardık. Ölüm bizi yakalayıncaya kadar hep böyleydik. Artık onlara, şefaatçilerin şefaati fayda etmez.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 Dileyen onu okur, düşünür ve ders alır. Ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar. Saygı duyulup cezasından sakınmaya layık olan da, günahkârların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız odur.